Furkan Suresi 77 Ayet Olup Mekke'de Nazil Olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla Teberkellezinezzelal Fubhane ala abdini Liyakune lil'alemine Nazira Hayır ve Bereketi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 Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi. Hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur. <gülüyor>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 وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا Ayrıca onlar kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yana ise biz alevli bir ateş hazırladık. مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce, O'nun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukalı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca orada yok olmak için can atarlar. La ted'u'l-yevme thuburan Vahiden Ve thuburan Kendilerine Bugün bir kere değil Defalarca dövünüp durun Ölümü isteyin Denilecek Kul e thalike khayrun cennetul hul Dilleti u'idel Kanet lahum Cezâ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 Ömür vererek yaşatınca, onlar seni anmayı unuttular. Ve helake müstahak bir güruh haline geldiler. İşte gördünüz ah, denir o müşriklere.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 min Onların yaptıkları her işin üzerine varıp hepsini toz duman edeceğiz. Ashabul cenneti yevme khayrun ve Ama o gün cennetlikler Kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. Ve yevme bil ve Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yaralıp dağılacak, melekler bölüp bölük indirilecek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 يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ O gün zalim parmaklarını ısırır,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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْم۪يرًا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 işte o zaman anlayacaklardır. Baksana şu kendi heva ve heveslerini Tanrı edinen kimseye. Artık sen mi vekil olacaksın ona? İşlerini sen mi yürüteceksin?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 dağlık çalışma vakti kılan odur ve <gülüyor>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 Onlarla büyük bir mücahide gerçekleştir. Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan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 o müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz, dediler. Ve bu davet, onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Gökte burçlar yaratan,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 Gece ile gündüzü peş peşe getiren O'dur. <gülüyor> Rahmanın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler. Geceyi Rabblerine sevd ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Ve kıyam Ve kıyam ile ibadetle geçirirler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 Rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. <gülüyor> Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur. وَإِذَا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا O kullar, yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında, vakarla oradan geçip giderler. لَمْ Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında,